Ebu Eyyub el-Ensari, radıyallahu anh'ın bodrum şeklinde bir yeri vardı. Hurmalarını buraya koyardı. Gül denilen cinlerden biri gelir, oradan hurmaları kaçırırdı. Ebu Eyyub bu durumu Peygamber aleyhissalatü vesselama şikayet etti. Allah'ın Resulü de, git ve cinni gördüğün vakit, Allah'ın adıyla... Resulullah Aleyhisselam'a git diye ver buyurdu. Ebu Eyyub geldi ve o cinni yakaladı. Fakat cin tekrar gelmeyeceğine dair yemin ettiği için bırakı verdi. Sonra Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yanına geldi. Efendimiz, "Yakaladığın esiri ne yaptın?" diye sordu. Ebu Eyyub da "Bir daha gelmeyeceğine yemin etti" dedi. Efendimiz o yalan söylemiş yine gelecek buyurdu hakikaten cin ikinci defa geldi Ebu Eyyub kendisini yakaladı fakat yine bir daha gelmeyeceğine yemin edince tekrar verdi. sonra Allah'ın Resulünün yanına geldi o da yakaladığın eseri ne yaptın diye tekrar sordu Ebu Eyyub ise bir daha gelmeyeceğine dair yemin etti diye cevap verdi. Efendimiz ise yalan söylemiş. Yine gelecektir buyurdu. Cin üçüncü defa geldiğinde Ebu Eyyub kendisini yakaladı ve seni Allah'ın Resulünün yanına götürünceye kadar salıvermem dedi. Bunu duyan cin sana bir şey haber vereceğim. Evinde ayet-el oku ne cin ne şeytan sana yaklaşabilir dedi. Ebu Eyyub yine Peygamber aleyhisselamın huzuruna yalnız olarak geldi. Peygamber aleyhisselam kendisine yine sordu. Yakaladığın esiri ne yaptın diye sordu. Ebu Eyyub ise olanları anlatınca Allah'ın Resulü, Şöyle buyurdu. Yalancı olduğu halde bu defa sana doğru konuşmuş. Buhari Tirmizi.